vitir namazına, işte ya Rabbi niyet edeyim bu geceki vitir namazını kılmaya diye niyet edilse böyle bir niyet geçerli olur mu? Yani bu geceki diye söylenen niyetle kılınan namaz e, geçerli olur mu? Yani niyet ettim Allah razı olsun bu gecenin vitirini kılmaya demeye gerek yok. Yani bu gece diye zikretmek şart değildir. Niyet ettim Allah razı olsun vitir namazını kılmaya Allah'a kıpkı bu kadar. Yani bu gece demeye gerek yok. Desek? Yani dersen bir şey olmaz diye fazla büzülmesi yani, şey oluyor. Evet. Yani niyet ettim Allah'ın vütür namazını. Allah bilir bunu. Yani bu gece demeye gerekiyor ki yarın gecenin namazını kılacak halimiz yok. Yani zayit bir şey, Fazladan bir şey. Gereksiz bir. Gereksiz bir e, vütür namazını kılmaya niyet ettim. Allah'a